Kardeşlerim, merak etmeyiniz ve nurun fevkalade perde altındaki fütuhatına kanaat ediniz. Şimdiye kadar hiçbir eserin böyle ağır şerait altında, bu derece tesirli intişarını tarih göstermiyor. Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebebi ve hikmeti, nurların fevkalade kuvvetinden korkuyorlar. Belki sarsıntı verecek diye, tam takdir ve kabul etmek ile beraber, şimdilik resmen intişarından telaş ettiklerini, Diyanet Reisi, Büyük Reis'le görüşmesinden haber alınmış. Eski gibi hücum yok, belki musalaha istiyorlar. Fakat nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar, inşallah o telaşı iştiyakla resmen neşrine çevirecek. Hem çok enaniyetliler, eserlerini tervic etmek için, nurların meydana çıkmalarına kıskanmak damarıyla taraftar olmuyorlar. Merak etmeyiniz, nur galebe edecek. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, Medrese-tü Zehra'nın 20 derslerini ve hediyesini aldım. Ona mukabil Darül Hikmet'te vazifi-i iken, tayinatım olan elime verilen ve o zaman tab ettiğim risalelerin masrafından fazla kalan ve onunla hacca gitmek niyet ettiğim ve 20-30 seneye yakın bir zamanda benim ihtiyat erzakım bulunan 90 banknot ki nazarımda 1000 banknot kadar kıymeti vardı. Medresetü Zehra'nın kutsi derslerine medar olmak için, nurun ehemmiyetli bir naşiri ve Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh çalışkan bir varisi Hafız Mustafa rahmetullahi aleyh ile size gönderdim. Bu yeni derslerin fiyatı, aynı sirac Nur ve Sikki-i Gaybiye gibi benim hakkımda yedi buçuk lira olsun, çünkü ben çoklara hediye vermeye mecbur oluyorum. Bununla beraber, her bir ders ve nüsayı Medresetu Zehra'nın bin hediye hükmünde kabul ediyorum. Saniyen Risale-i Nur hacılarla hariç alemi İslam'a yayılıyor, kendi kendini layık ellere yetiştiriyor ve Şama el yazısıyla gönderdiğimiz asayı Musa ve Zülfikarı heyeti ilmiye 15 gün tetkik etmiş, tam takdir etmelerine alamet olarak demişler. Biz bunu mecmualar halinde kısım kısım tab edelim. Hem bunu birden tabetmeye çok para lazım, hem bunu şimdi birden arabiye tercüme etmek uzun zaman lazım. İmkan olmuyor. Onun için oradaki eski talebem ve yeni gönderdiğim şakirt kitabı onların elinden kurtarmaya çalışmışlar ki para kazanmak için tab etmesinler. O kardeşlerim kendi ellerinde müştaklara okutturuyorlar. Halbuki ben tabetmek için iznim yoktu. Şimdi zamanı değil. Hem arabiye çevirmek Mısır ulemasının iştirakiyle ehemmiyetli ve yüksek bir heyeti ilmiye lazım. Her neyse acele edilmiş. Salisen harice göndermek için İstanbul'a gönderdiğimiz bir kısım nüshalar daha gönderilmemesinin sebebi hacca gitmek için pek çoklar rağbet göstermediklerinden ve hududa fazla dikkat ediliyor ve bir bahane ile çevriliyor diye elinde olan emanet bulunan hacca gidecek olan zat bize yazmış ki bunu postayla doğrudan doğruya Mekke-i Mükerreme'de Mehmet Ali Malik'i Vaziye Mahalle-i Şamiye adresiyle gönderilsin diye münasip görmüş. Onu ile hududtan çevirilmemek için beraber götürmemiş. Çok da isabet olmuş. Çünkü benim ve Nur Şakirtlerinin namına şimdi bu mecmuaları göndermek herhalde inkişafa başlayan İslam birlik fikri ve iddia da İslam siyaseti Risale-i Nur'u kendine bir kuvvet bir alet yapmaya çalışacaktı ve bizleri siyaseti İslamiyeye bakmaya mecbur edecekti. Halbuki Risale-i Nur'un mesleğindeki Sırrı ihlas, iman, Kur'an hakikatlarından başka hiçbir şeye alet, tabi olmadığı. Hem müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakiki ihtiyacını hissedip ve yarasının tedavisi için Risale-i Nur'u aramasının lüzumu. Halbuki gönderilecek o mübarek merkezler. Şimdilik nurlara hakiki ihtiyacını değil, belki alemi İslam'ın hayatı dünyasına ait cihetleri düşünmeye mecbur olması. Hem nur mesleğinde benlik ve gösteriş, bir nevi şöhret pereslik, merdud olduğundan, bu enaniyet zamanında insanlara kendini satmaya çalışmak ve beğendirmek, bir anda nur şakirtleri böyle büyük bir imtiyaz gibi bu eserlerle meşhur mevkilere kendilerini göstermek, bir nevi gösteriş olması cihetiyle Kader-i nur şakitlerini tam ihlasın muhafazası için şimdilik müsaade etmiyor. Rabian, kahraman ve sadakatte hiç sarsılmadan ve kardeşiyle masum evlatlarıyla ve az zamanda pek çok kıymetler hizmet eden Süleyman Rüşdü'nün dünyada, ahirette, Cenab-ı Hak onu manevi ve maddi ticaretinde daima onu ihsanına mazhar eylesin. Amin. Hamisen hüve nüktesi pek ince gerçi çok mücmel ve muhtasar olmuş fakat herkes ondan pek kuvvetli bir nur imani hissedebilir diye size gönderildi fakat o nüktenin ahirlerinde her zerre cezbederane hal diliyle la ilahe illahu kul hüvallahu ehad deyip gezer cümlesine hal diliyle ve mezkür hakikatın şehadeti ve lisanı ile kelimeleri ilave edilecek bu hüve nüktesiyle 29. mektubun 5. kısmı olan Allahu nurus semavati ayeti münasebetiyle bir seyahat-ı hayaliye ve yine 29. mektubun 1. kısmında yalnız nunu nabudu kapısıyla cemaat sırrını gösteren seyahat-ı hayaliye dahi beraber sikkey-i gaybiyenin ahirine veyahut münasip gördüğünüz yere konulsun. Eğer inayat sikkey-i gaybiyeye konulmamış ise onun da bir hülasasını derc edilmesini size havale ediyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim. Mesmuatıma nazaran şemsi ve isimlerini söylemeyi münasip bulmadığımız müellifler Zülfikardan ve sair Risale-i Nur'dan bazı kısımları kendi namlarına neşretmelerine razıyım ve helal ediyorum. Ve memnun olurun. Onlar da Nur'un şakirtleridirler. Bu surette nurları neşrederler. Yirmi seneden beri çoklar Hatta büyük hocalar eserlerinde ve müellifler de nurun meselelerinden çoklarını almışlar ve alıyorlar. Hatta değil böyle dost zatları, belki resmi makamları bulunan ve eserler yazan ve nurların intişarlarına taraftar olmayan ve eserleri revaç bulmak niyetiyle nurun neşrine mani olanları dahi helal ediyoruz. Çünkü onların menleri başka bir tarzda ve daha faydeli intişarına ve fütühatına vesile oluyorlar ben hâlihâzıra bakmadığım için bilemiyorum. İstemeyerek işittim ki, eser yazan ve nurdan çalan resmî büyük zatlar diyorlar, Risale-i nuru okuyabilirsiniz, başkasına vermeyiniz. Güya nurlar, onların eserlerini setrettirecek. Halbuki nurlar, o eserlerdeki hakikatları tasdik eder, onlara kuvvet ve revaç verir. İnşallah bir zaman onlar resmen neşrine mecbur olacaklar. Fakat İzmirli hakimin dediği gibi, Risale-i Nur gizlenmiyor ve başka kitaplara benzemiyor ve temellük edilmiyor. Nerede bulunursa bulunsun, ben nurdan gelmişim." der. Hem Risale-i Nur'un sekiz senedir en mühim parçaları İstanbul'a gidiyordu ve Kemal-i Şevk'le müellifler okuyorlardı. Esasen Risale-i Nur ise ona şakirt olmak şartıyla herkesin kendi malı gibidir. İzparta'dan hacca giden ve benim bedelime dahi manen hac etmeyi vaadeden o mübarek kardeşlerimizi has şakirtler dairesinde bütün manevi kazançlarımıza hissedar etmeye karar verdik. Cenabı Hak onları iki cihanda mes'ud eylesin. Amin. Medrese'tü Tüz Zehra'nın bana gönderdiği bu defa ki Asay Musa fiyatından kalan altmış banknotu yakında göndereceğim. Hem Nur Ticarethanesini tebrik ediyorum. İnşallah yakın zamanda muhaberemiz Nur Ticaret Hanesi sahibi vasıtasıyla olacak umuma birer birer selam. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela rehberden yüz tanesini naşirlerinden elli banknota aldım ve kendi asay Musa nüsalarımdan sattığımdan onlara verdim. Bana son gönderdiğiniz asay Musaf fiyatından borcum kalan altmış banknotun yerine size gönderdim. 20-30 tanesi Medrese Tüz Zehra'nın dahilinde ve mütabakisi Denizli, Milas, Burdur, Antalya, Aydın, İzmir gibi yerlere tensib ettiğiniz miktarda gönderirsiniz. Asıl bunun ehemmiyetli hakiki fiyatı, alan adam hiç olmazsa 10 adama okutmaktır. Çünkü nüshaları azdır. Saniyen, mahkemedeki müdafatınızı beğendim. Güzeldir. Teşrin 22’ye tehiri de hayırlıdır. Zaten onların elindeki kısmı resmi adamların bir cihette hisseleridir. Okusunlar, oku masalarda, yakınlarında, dairelerinde bulunması ve onlar vazifeten onların hakayiki ile mücmelen meşgul olması manevi ders alıyorlar, hiç merak etmeyiniz. Nurların inkişafı ve fütühatı gittikçe ziyadeleşiyor. Resmi adamların çoklarını içine alıyor. Resmi memurlara bir merak düşmüş, arıyorlar, buldukları vakit tokadını yedikleri halde elini öpüyorlar. Salisen, Küçük İsparta'nın kahramanlarından Küçük İbrahim'le Salih'in mektupları beni fevkalade mesrur eyledi. Bin berekallah. O iki kardeşimiz, o Havali'deki ehemmiyetli kardeşlerimizi ziyaret edip sıhhat ve selametlerini yazdıkları gibi Karadeniz sahillerinde ordu, Sinop, Gerze Ayancık, Bartın, Zonguldak gibi yerler nurlarla münevver olduklarını ve İstanbul'un Üsküdar tarafından nurcu vaiz hocalar nur'a çalıştıklarını ve Gerze'den mühim bir tüccar ve gayet nurlara müştak ve nurlara tam çalışma azmeden bir yeni kardeşimizin güzel mektubunu aldık. İbrahim ile Salih'i ve o zatı çok selamımızla beraber tebrik ediyoruz muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Rabian Ala Mescit imamı faal kardeşimiz İbrahim Ethem'in kendi sisteminde tam nurcu olarak bulduğu vaiz Ali Türk'ün ve vaiz Osman Nuri'nin samimi ve fedakârane ve nur hizmetinde azimkârane mektuplarında arzu ettikleri tarzda has şakirtler dairesinde kabul olmuşlar. Cenab-ı Hak onlara muvaffak eylesin. Amin. Alişen Türkün mektubunda ismi bulunan Müfti belde Ali Rıza'ya pek çok selam edip Ali Rıza namındaki çok ehemmiyetli kardeşlerimizin içinde nur dairesine girdiğini ve çoklara hüsnü misal olacağını tebliğ ediniz umuma binler selam. Mucizeli Kur'an'ımızdan sureyi Rahman Tevafukat-ı Latifesi içinde bulunan cüz ile güzel tevafuklu bir cüzü İstanbul'da matbaacı Aziz'e göstermek için göndermiştik. O da çok beğenmiş, söz vermiş ki, ne vakit isterseniz, bunu da Hizbi Kur'aniye ve Hizbi Nuriye gibi fotoğrafla tab edeceğim. Hindistan'a bir milyon Kur'anı göndermeye söz verdiğimden, bu mucizatlı Kur'anı da içinde onlara göndermek güzel olur. Cenab-ı Hak, inşallah nurcuları muvaffak eder. Sikki-i Gaybiyenin fiyatı olarak, elli rehberi naşirlerinden parasını verdim, aldım, size gönderiyorum hem o mübarek mecbuanın bir mübarek fiyatı olarak bana hizmet eden ve şimdilik pek lüzumu bulunmayan ve başkalarına da vermek istemediğim iki tencere ve on beş sene giydiğim pamuklu entari ve gayet mübarek bir kitaba mukabil, bir çaydanlık ve yirmi dört seneden beri tıraşa hizmet eden bir ustura ve çok zamandan beri bana hizmet eden bir çarşaf, hazır kılınç Ali'nin pederiyle Ahmet Rasihin tahmin ve tensibiyle 9 lira tencere, 9 lirada çaydanlık, 9 lira tıraş bıçağı, pamuklu entari ve çarşaf ile iki el havlusu ve bir iç donu ile bir pamuklu gömlek fiyatı yekünü 125 lira tahmin edilmiştir. Hazır olan zatlar bu kıymeti takdir ettiler. Ben daha az fiyat verdim, bu fiyat çoktur derim. Umuma selam. Aziz Sıddık kardeşlerimiz! Evvela, leyali Aşerenizi tebrik ile beraber, size nurun iki kerametini beyan ediyoruz. Şöyle ki, bu sıralarda, çok cihetlerde, hususan makine ile nurların inkişafatı, gizli düşman zındıkları şaşırttı. Cüz'î fakat elîn bir tarzda bir plan ile, çok evhama ve iftiralara medar olabilir bir hadiseyi, bir biçare muhakemesiz bir adamın vasıtasıyla yaptırdılar ki, burada nurun en mühim ve vazifesi en ehemmiyetli bir şakirdini, tam hanesinin yanında, dört gülle ile o biçare adam yaralanıyor. Doktor yüzde yüz ölecektir, diyor. O mecruhun tarafında dava edecek, resmi gayri resmi çok adamlar varken ve yüzde doksan o ehemmiyetli şakirde isnat etmek, ve o vesileyle hanesindeki bütün nur risalelerini ve mektuplarını taharri bahanesiyle elde etmek %90 ihtimali varken ve o vasıta ile beni ve nurcuları alakadar etmek ve o masum şakirdi de acib iftiralarla lekedar etmek esbablar olduğu halde ve inneke mahrusun bi aynil inayetis sirriyle yine inayeti ilahiye imdada yetişti. O adam tam yüzünden dört gülle ile yakından vurulduğu halde ölmedi ve harika bir surette hiçbir şahit bulunmadı. Hiçbir emare bulunmadı. O vurulan adam ne mahkemeye, ne babasına, ne kardeşlerine kim vurduğunu ısrar ettikleri halde söylemedi. Yani söylettirilmedi. Eğer söyleseydi, habbe-i kubbe yapan münafıklar, acip iftiralar edeceklerdi. Cenab-ı Hak. İhsan ve keremiyle nurları ve nurcuları himaye edip o hadise ve o bombanın patlaması bize zarar vermedi. Kat'i kanaatimiz gelmiş ki bu bir keramet-i nuriyedir. Hem o adam nurların bir parçasını okuduğu cihetle onun kerametiyle hayatını kurtardığı gibi ondan aldığı cüzii bir derse hakikat hissiyle o elin vaziyetinde ve inatçı tabiatında yine nurlara zarar gelmemek için susturuldu. Ne mahkemeye ne akrabasına söylettirilmedi. Fakat benim yanıma bir defa geldiği ve istikamete söz verdiği halde yanlış hareket ettiği için tokat yedi. Hatta ittihama maruz olabilir Şakirdin de, Kemali sadakat ve ihlas içinde bazı la kayıtlıkları yüzünden bir şefkat tokadı yediğini anladık.